dergi 95.0 açık radyodasınız ve açık dergi programına diniyorsunuz. 17. İstanbul Bienali'nden alan kayıtlarına kulak verdiğimiz Barın Han'dan radyo'ya kuşağımızın 7. bölümünde bugün size Antonio Montadas'ın sesini taşıyoruz. Dünyaca ünlü İspanyol New Yorklu sanatçı Muntadas, 2010 yılında ürettiği On Translation Açık Radyo, Mids and Stereotypes başlıklı belgeselinin Barınan'da yer alan Açık Radyo, şimdi ve burada yerleştirmesinin bir parçası olarak yeniden İstanbullulara sunulmasını vesile ederek Biennial'in son günlerinde İstanbul'u ziyaret etti. Biz de Ömer Madra ve Beral Madra ile Çemberlitaş-Barınan'da buluşan Muntadas'la kısa da olsa bir soru-cevap gerçekleştirdik. Şimdi buna geçmeden önce kendisi hakkında birkaç biyografik not sunalım size. Anthony Muntadas, tarihsel olarak post kavramsal olarak tarif edilen bir üslupta uzun yıllardır multimedya işler üretiyor. Bugüne kadar dünyanın farklı kıtalarında sergilenen eserlerinde sosyal, Politik ve iletişimsel konuların kesişiminde kamusal ve özel arasındaki ilişkiye özel bir ihtimam gösteren Muntadas, fikirlerinin sansürlenmesi ya da yayılmasında enformasyon kanallarının nasıl kullanıldığını inceleyen çalışmalarını sürdürmekte. 2010 yılında İstanbul'da yaşıyor ve çalışıyor projesi için İstanbul üzerine bir belgesel çekmeye davet edilen sanatçı, şehre geldikten sonra vardığından haberdar olduğu açık radyoyla hızla temasa geçiyor. Açık Radyo'nun şehirle kurduğu bağ üzerinden kurgulanan On Station, açık radyo belgeselini üretiyor. Bu arada belgeselin archive.org adresinde açık erişimde olduğunu da belirtelim. Çalışma, 90'lı yıllardan bu yana devam eden montadas’ın On Station projesinin bir parçası. Şimdi mülakatımıza geçmeden hızlıca On Translation açık radyo belgeselinden kısa bölümler dinleyelim. Açık Radyo'da Açık Dergi programı içerisindeki Açık Şehir İstanbul 2010 köşemizde İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkent Ajansı Görsel Sanatlar Yönetmenliği tarafından Nisan 2008'de başlatılan İstanbul'da Yaşıyor ve Çalışıyor projesi kapsamında İstanbul'a davet edilen sanatçı Antoni Montadas'ın projesini yayınlıyoruz. Ben popüler kültürde ana akım medyada İstanbul mülki olduğunu söylemeyeceğini düşünüyorum. Hatta buna geçmişine kaybetmiş bir şehir için Eski İstanbul miti diyebiliriz. Ama şöyle bir soru sormak lazım. Bu mit kimin miti? Yani kimleri kapsıyor, kimleri dışarıda bırakıyor. Burada şehirlik, sınıf, cemaat yani etmisi sevdiğim ne değil, toplumsal cinsiyet, kuşak gibi kategorileri düşünmek önemli. E, bu açıdan bakarsak bu göreceli olarak yeni olan mit, e, ağırlıklı bir nostalji miti ve yine ağırlıklı olarak bir ortasılık Türk miti olarak tanımlanabilir. E, Gayrimüslimlerin tasfiyesinde Müslüman kökendilerin bölünü büyük ölçüde unutturan, çatışmasız, e, duran bir müdü e, bir mit. Umut bu çalışma dizisi için önerdiği mit ve klişe kavramlarının Ankara ve İstanbul için de kullanılabileceğini, birisi için içeriden olanın, öbürü için dışarıdan olduğunu bu düşünme süreci de kavradım. Bu bana yeni kapılar açtı. Ankara ve İstanbul'un kendi nütçülerini yarattığının zaten farkındaydım ama birbirleri için aynı zamanda klişeler üretmeyi de görmek enteresan oldu. Ankara tabii ki Türkiye'nin modernleşme projesinin ilk aşamasıyla özdeşleşmiş olan bir şehir. Eğer şehre bir personel çizecek olursak erkek, düzenli, askeri ve o ünlü değişli olduğu gibi mermer olmaya çalışan bir şehir. Buna karşılık İstanbul tasfiye edilmiş, susturulmuş, geçmişte unutulmak istenen her şeyle bağdaştırılmış, e, mozaik olduğuyla bugün Anaklonik olarak övündüğümüz fakat o muzeyin çok kederli bir şekilde aslında mermere dönüştüğü çalışıldığı bir şekilde. Anthony, sana sormak istediğim belli bir soru var. Bu soruyu bütün önemli konuklarımıza soruyorum. Sence dünya nereye gidiyor? Aman tanrım. Kültür gurmesi değilim ki. Ben bütün sorularınıza cevap veremem Ömer. Az buçuk fikir sahibi olduğum soruları cevaplayabilirim ancak. Yani mesela bir sihirli kürem olsaydı kehanette bulunabilirdim. Ama galiba ancak yarın ne yapacağımızı o da belki cevaplayabilirim. <gülüyor> What do you think about the, the Peki resimlere domates çorbası fırlatan Just Stop Oil Just Stop eylemcileri Oil. hakkında ne <gülüyor> düşünüyorsunuz? Christophe Odiczko'yu bilir misiniz? Projected. Polonyalı bir sanatçı. Heykellerin veya binaların All üstüne kendi işlerini yansıtır. <gülüyor> hem işlere zarar vermiyor <gülüyor> hem de yansıtma ve projeksiyonla yeni imkanlar sağlıyor. Yansıttığınız <gülüyor> işle, yansıtılan işin birbirli etkileşime geçtiği işler üretiyor. Bir fotoğraf çekmeniz yetiyor bu yansıtmadaki ilişkileri <gülüyor> anlamanız için. <gülüyor> Eğer eylemciler grafik boyutu da düşünebilseler yaptıkları daha incelikli olacaktır. Çünkü aynı anda hem bir iş yansıtıyorsunuz hem de bir şeye yansıtıyorsunuz ve bunlar üst üste gelince çok etkili olabiliyor. Christophe, Londra'daki Güney Afrika konsolosluğuna bir swastika görüntüsü yansıtmıştı. Üstelik tam da apartheid zamanı yapmıştı bunu. Apartheid ve dünya çapında etkisi olan güçlü bir görüntü çıkmıştı ortaya. Ben aynı fikirde değilim. Bahsettiğimiz bu müze eylemleri yapılan şeyin etkili olduğunun doğrudan kanıtı değil mi? diyor Ömer Madra. Evet, etkili ama olumsuz bir etkide var burada. Pek çok anlamakta zorlanıyor bu eylemi, diyor Beral Madra. Ömer Madra ekliyor, olabilir ama çok az zamanımız kaldı bir an önce. Beral Madra diyor ki, evet, en etkili eylem neyse onu bir an önce yapmak lazım. Ömer Madra ekliyor ve diyor ki üstelik eğlencilerin herhangi bir şeyi yok ettiği de yok. Neden protesto ediyorlar biliyor musunuz? Çünkü bu müzeler doğayı mahveden sponsorlarla çalışıyorlar diyor Bera'yla. Peki ya şirketleri teşhür etsek nasıl olur diye cevap veriyor you know, antrenmanın ortadası. Zamanında Assange hakkında Citizen Four belgeselini çeken yeah. Laura Portros'un son filmini hatırlayın. Nan Sanctu Golden one, hakkında yeah. bir belgeseldi he bu ve Venedik film, film Festivali'nde altın ayı kazandı. Old Beauty the and the Bloodshed. Yeah. And it's about Nan Golden kind of campaign. Golden'in bir yandan müzeleri fonlarken, bir yandan da opioid gibi zehirleri üreten donörlere Sackler ailesine karşı yürüttüğü kampanyayı inceleyen bir belgesel ve çok başarılı. Şimdi soruya geri dönersem yani geçmişten sanat eserlerine müdahale etme meselesine geri dönersem sanırım bu idemler sanatla ilgili bir öfkeyi de ifade ediyor oysa şirketlerle doğrudan ilgiliniz ben başımıza gelenlerin Van Gogh'un sorumluluğunda olduğunu düşünmüyorum tabi şunu çok iyi anlıyorum Söz konusu eylemler yüzeyle ilgili değerlerle ticaretle sistemle ilgili tamam ama esas muhataplarımızla uğraşmak çok daha doğrudan olurdu. Hikayenin metaforik kısmı artık geçti. Üstelik bu eylemlerin konusu olan sanatçılar da öldü. Şirketlerin sorumluluğu tabii ki apaçık ortada ama bana soracak olursanız sorumluluk daha da büyük bir kısmı, belki de en büyük kısmı medyada. Korkunç. Doğru katılıyorum. Aslına bakarsanız ben de uzun süredir korkunun inşası ile ilgili çalışıyorum. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde bir dizi iş yaptım. Tijuana San Diego sınırında bir film çektim. Bir siparişte bir festival sipariş etmişti. The Inside the border is taşıyan bir festival. Bu Meksika Amerika on that sınırında bir işti. Sonra yer değiştirme karar verdim. Ve Güney Avrupa ile Kuzey Afrika arasında, Tarifa ve Tanca arasında bir iş ürettim. Bu diğerinden daha uzun sürdü çünkü işin içine İslam da girdi. Şöyle San Diego ve Meksiko'da daha kolaydı iş ama Arap ülkeleriyle çalıştığınızda insanlarla mülakat yapmak iyice zor oluyor. Çok büyük bir sorun yaşamadım ama mülakatlarımız hep gözlendi. Ardından Brezilya'da sürdü bu iş. Hep korkuyla, ilgilenerek oraya bakarak. Şimdi korku şiddetten hemen önce ya da hemen sonra ortaya çıkıyor. Aslında bakarsanız. İlk korkular da çocuklukta. Bu yüzden mülakatlara çocukları da kattım. En karanlık ve derin korkularımız bu ilk dönemde oluyor. Ergenlikte bağlamama korkusu sizi felç ediyor. Tüm bunlardaki ki sorumluluk da ortaya çıkan korkuda hem siyaset hem de medya ile doğrudan. ilgili. Thank <smart noise> you. times of violence in the United States have almost doubled in recent years. Today, a violent crime is committed every 60 seconds. A robbery every two and a half minutes. A mugging every six minutes. A murder every 43 minutes. And it will get worse unless we take the offensive. Freedom from fear is a basic right of every American. Must it. Y las sociedades con miedo o viviendo en el miedo son tremendamente vulnerables y los políticos lo saben bien. Eh, digamos que en los últimos años en Estados Unidos el miedo ha comprado votos. El miedo ha permitido políticas de seguridad nacional que atentan contra los derechos humanos de los propios residentes. El miedo te hace ser muy vulnerable como como individuo y como sociedad. No? Tüm bu bahsettiğim korkuyla ilgili çalışmalar 2001'e dayanıyor. İlk incelediğim zaman oydu korkuyu. İkiz kule saldırılarının ardından Boş, Arapları soğuk savaş sonrasının düşmanları olarak kullanmıştı. Rusların yerine Arapları geçirmişti. Burada bakın, şimdi tam tersine dönüyor yine her şey. Neyse, kule saldırılarından sonra Arap ülkeleri konusunda bir panik ve korku imal etmişti Boş ve korkuyu kullanmıştı. Hatırlıyorum da New York'taki herkes Amerikan bayrağı taşımak durumunda kalmıştı o zamanlar. <gülüyor> Taksiciler, Pakistanlı insanlar, hepsi, bakın biz de Amerikalıyız demek için bayraklar taşımak zorundaydı. Korkunç. Bana kalırsa korku çok özel bir duygu ve medya ile siyaset tarafından araç sallaştırılıyor. Evet, üstelik barış zamanında bu böyle. Ya savaşlar? Korkunun dik avlası ne? Evet, öyle. Söylediğiniz gibi eminim burada da hükümet korkuyu kullanıyordur. Öyle değil mi? Evet, hem de her zaman ve etkili bir biçimde. Açık Dergi 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 17. İstanbul Biyaneli'nden alan kayıtlarına kulak verdiğimiz Barınhan'dan Radyo'ya kuşağımızın 7. bölümünde Anthony Muntadas'ta kısa söyleşimize yer verdik. Radyonuz açık kalsın.